Seyyare Sezin öneyle Türkiye ve Dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar Günaydın Sezin Merhaba nasılsınız? İyiyiz, çok iyiyiz so Yanlışına koydum bir dakika pardon Yok üzülüm. Hayır, hayır. <gülüyor>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 zamandır bulmuş biri Hı -hı. Ee, ve e, kendine kafasına taşlıyor bu sırada ki herkes onu tanıyor vesaire falan filan ama e, çok da kaza bir şekilde onu da kafasına küt diye o taş geliyor ve o e,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 İktidarlara isyanın, düzene isyanın farklı kendini ifade biçimleri de olabilir Türkiye'de. Ee, eğer hani e, bir anlamda bunu e, BDP'den Sabah Tüncel'de New York Times'e yazmıştı bir Arap Baharı. O daha çok hani BDP siyasi ekseni hareket e, çevresinde toplanmış bir şeyden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 Ee, bu Arap Baharı etkisinin bölgeye sadece gençler arasında değil tabii aslında yani bütün hani halk arasında çünkü tabii, tabii. Kuzey Irak'ta da ciddi bir aslında muhalif hareket e, birçok bir halkı elde ediyor. Ee, bu e, önbeklenme özgürlüğüyle ilgili mesela elde edilen kazanımlardan bahsetmiştim Türkiye e, geriye giderken <gülüyor> Kuzey Irak'ta ya yani elbette ki orada çok ciddi sıkıntılar da var ifade özgürlüğüyle ilgili. Ee, ama mesela Gorani Hareketi'nin de Mesela orada giderek güçlendiğinden bahsediliyor o zaman Konum olmadığı için fazla içine girmiyorum Söyleyecek çok şeyim yok ama Bir şeyler oluyor yani bölgede Bunun e, Türkiye genelindeki bölgede bizi, Türkiye çok yanlış okuyor tabi Hala işte Real politik işte Kamuoyunda tartışıldığı zaman Tamamen e, Bir olay e, Eski böyle askeri aslında askeri vesayete gerek yok. Zaten o bakış açısı hala orada. Gene aynı yorumcular konuşuyorlar. İşte bir anda bir de benim çok dikkatimi çeken bir şey var. Şimdi son günlerde PKK'ya yönelik daha çok bir yabancı bir örgüt, bir dış kaynak tamamen haline geldi. Şu sürekli işte Suriye bağlantısı işte zaten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 İçerecek bir gelecek gibi gördük ve endişeyle yorumladık bunu da. Vallahi hani Suriye ge gelecek bir müdahaleyi bilemiyorum. Ee, yani etkiler, i̇htimal etkiler yani. vesaire, ee, ihtimalten olabilir. Yani her şey olabilir. Hı -hı. Ee, fakat şu noktada bir de psikolojik boyutu var bu işin. Kamuoyunda da bizden beri zaten hani dış kaynaklar, dış düşmanlar, bilmem ne. Zaten bu çok yatkın bir e, algı var. Yıllarca e, biz e, çok kısa bir zaman öncesine kadar bütün Türkiye bütün Türkiye'nin düşman ülkelerle çevrili olduğunu düşünüyorduk. Böyle büyüdük bunu öğrenerek yaşadık. Belki e, ya hala e, yeni nesiller e, ilkokula giden bugün çocuklar işte İngilizler bilmem neler şunlar bunlar ve düşmanlık şeyleriyle geliyorlar e, bilgileriyle geliyorlar. E, bunu bizzat kendim de yaşıyorum kendi oğlumda. E, onun için bir kere zaten buna çok yakın bir zaten yatkın bir kamuoyunun zemini var. E, Bizden bile bu işi biz e, böyle algılamaya başladığımız zaman işte zaten e, bu e, Ensa Ahmet Koca olayında e, evet. fakirse tam bir sıradan vatandaşım. Yani bu kadar olur. E, sadece işte zaten polis hani gıcık kapmış belli. ...binden bilmem nesinden vazife çıkarmış. Ondan sonra bir üstüne Kürtçe konuşunca... E, ...dayak yemiş işte hepimizin de gördüğü... ...görmediyse muhakkak görmesi gereken görüntülerde. Evet Ahmet Koca 22 yaşında... Bir, bir ...hasta yetiştirmeye çalışan... ...daha doğrusu bir hamile kadını... ...hastaneye yetiştirmeye çalışırken... ...ters yönden geldiğini iddia ediyor polislerin de.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 5 <gülüyor> polis 5 günlük iş göremez raporu almış. Dayak yiyense havasını aldı diyor. Yani son gelişme bu. Aslında günlerce konuşulması gereken dediğin. Onun için hemen ben de bunu getirdim. Ya daha e, aslında Ahmet kocanın e, hani Türkçe konuştuğu için dayak yedi ilk başta belli değildi. E, ilk başta evet, biz hani genel tamamen sıradan vatandaşın tabi dayak yemiş olduğu gibi bir e, durum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 yani bütün dünyada olan güvenlik güçlerine karşı bir haklı şüphesi vardır. Ee, çünkü dünyanın birçok yerinde böyle bu kadar sertlikte olması bile çeşit çeşit olaylar yaşanıyor. Bir şüpheyle yaklaşılır. Ee, polise vesaire polisini çok seviyorum diyen bir popümmi genelde işte Türkiye dışında yapılmaya çalışılmıyor. Yani bu kadar evet. tabii. <gülüyor> evet. Sadece bir şey değil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 e, yapılıyor olması hani e, seyirciler orada Cüneyt Erdemir'in belli ki yapmaya çalıştı bakın bu adam aslında ya yani hiçbir şey yok falan bunu göstermek ama e, Birey Özdemir'in kendisi de ve bu toplumun kendisi de ya ne yaptın ki ne yanlış yaptın ki başına bu geldi evet. bu düşünce içinde e, bu biliniyor e, onun için ve, ve hepimiz bu beklenti içindeyiz aslında bir e, toplum olarak büyük çoğunluğumuz diyelim e, demek ki. Böyle bir ön yargı var. E, Amerika'da ben işte Rodney King olayına benzettim. 1991'de işte çok feci şekilde dayak yiyen ve tamamen aynı aslında yani olay neredeyse. görüntülerini çekilişi falan. Evet, evet. e, Los Angeles'ta e, e, çok feci bir dayak yemiştir Rodney King. Ve Rodney King e, daha önceden e, işte şeyden e, hırsızlıktan hüküm giymiş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 Öyle bir şey durum ve Rodney King'in uğradığı haksızlık, haksızlık olarak bu, bunun Los Angeles ve Amerika'da bu hissedildi ki o, o polis memurlarından bazıları dört polis mahkumu işi şey, yargılanmıştı. Üçü beraat ettiği zaman müthiş isyanlar çıktı.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 bir e, polis devletine gidiyor zaten hani bir, bir, bilim kurgu filmlerinde gördüğünüz gibi bir hal var işte, i̇şte bu copların mesela altı bin copun ısmarlanması çok da gururla tanıtımı yapıldı bunun yani Ve devam ediyor için. devam ediyor tanıtımı yani, dün de vardı üzerine, evet e, o haberlerde ilk gördüğümüzde zaten şok olmuş üzerine de konuştuk sonra ayrıca beraber de evet. yani, e, şimdi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 ee, bilim kurgu filmlerindeki korku yaratan terminatörlerin falan sokağa salınması gibi şeyler yani böyle bir felaket senaryosu gibi. Ee, sonra ne oluyor mesela Skyçük'te enteresan bir e, geçen e, aylarda bahset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 Belli ki bir böyle tanıtım Sevilim programı olarak Yok canım tabii kontenjanlı olarak. besbelli Yani PR çalışması Halkla ilişkiler tamamen Oturmuş artık yani Büyük yer ayrılıyor Zaman ayrılıyor bu işe Sistematik bir şekilde yapılıyor bu evet Veya hayır yok saatlerce işte Skytrik de o program yaşandığında Buna tepki verilmesi lazım bir anlamda Çünkü ne oluyoruz yani hani biz, biz aptal mı yerine koyuyorsunuz Nedir <gülüyor> Bunları seyredince Çevik kuvvet çok sevecenmiş iyiymiş toplumsal oraylarda bilmem ne Yani insanların başına neler Geldiğini bir vatandaş olarak Zaten Hani şu örnek bu örnek Ötesinde kendi yaşamımızdan Biliyoruz <gülüyor> Evet, evet yani Evletin gene... Başımıza neler getirebileceği Korkusunu hepimiz taşıyoruz Her an her şey olabilir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 herhangi bir yolsuzluğu yolunda gitmeyen bir işi açığa çıkartmayı da cezalandıracak nitelikte bir 6 yıl la varan cezalandırmalar basın yoluyla işlenirse filan diye tıpkı Amerika Birleşik Devletleri'nde evet, de yapılan evet, evet, evet. Obama yönetiminde de bu konuyla ilgili çok sert tedbirler alınmıştı.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 uyarıda bulunabilecek bulunması gereken bir kurum oluşturulması gerekirken tamamen devletin emrinde başbakan'a bağlı ee, başbakanın e, iki dudağı arasında her şey olan bir e, sistem getiriyor ve tam işte devlet memuru mekanizmasıyla e, getiriliyor bu. Ve bir sürü eleştirileri vardı. İşte her sinci yurttaşlar yani derler ne ihale, mazlum der Türkiye İnsan Hakları Vakfı, Uluslararası Afkür bunlar beraberce bir, ar bir araya gelerek de açıklamada bulundu. Meclis sabah kadar çalıştı o gün. Evet. Yirmi biraz ve... sabahında da ve bir şey olmadı. İşte muha muhalefet partileri de işte bu kadar MHP'den tutun işte şeye kadar BDP'ye aynı eleştirdi, birleştiler.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 yani genel olarak karnesinde verilen işte o <gülüyor> notlamaya işte baktığımızda o BBB Environmental Rating Agency tarafından verilen işte şeyli Çinle ve Rusya ile aynı zaten bir nevi Rusya ve Çin oldu Türkiye işte çakma Çin vaziyetinde çünkü ortada çok ciddi bir üretimde yok ya yani Türkiye beklenen senaryo var önümüzdeki yıllarda ya büyük bir çevre felaketi. Bugün yapılan işte bu düzenlemeler vesaire izlenen. Ya büyük bir toplumsal patlama. Çünkü son 10 yılda 10 bin işçinin falan öldüğü gibi rakamlar var. Evet, yani. 11, yılda 500 kişi hayatını evet. kaybediyor. Çalışan işçi. Türkiye'de bu çok ciddi bir rakam. İşte aynı zamanda toplumsal sorun derken Kürt sorunu da bunun içine giriyor. Ya büyük bir toplumsal patlama ya da ekonomik kriz veya bunların hepsinin bir iç içe geçtiği durumlar olabilir ve Türkiye bu noktaya gidiyor. Yani evet. önümüzdeki on yılda on yıllarda bu, bunlardan muhakkak bir tanesi en azından Türkiye fena halde vuracak. Ve dizilerin içine çöktürecek. Asıl dayak yiyen o polislerin dayak attığı gibi dayak yiyen Türkiye'nin kendisi olacak. Bugün o, o, insanın, o yüzden bunu düşünsünler. Hiç, hiç, hiç yani, de öyle değiliz. Ekovizyon Türkiye 2050. 2050 diye koca pankartlar varmış. Bekliyoruz Rio'daki. <gülüyor> evet, yanında. evet. Biz iyiyiz. Peki. Ya. Biz iyiyiz. Tamam. Çok Ayak teşekkür ederim. Ayaktayız. Tamam. Görüşmek üzere. Seyyare Sizin öneyle